Tekasür Suresi Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla çoğaltma yarışı sizi o kadar oyaladı ki sonunda mezarlıkları bile ziyaret ettiniz. Hayır ileride bileceksiniz. Sonra ileride elbette bileceksiniz. Hayır şüphesiz ki kesin bir bilgiyle bilseydiniz ateşi önceden elbette görürdünüz. Sonra onu ahirette bizzat elbette göreceksiniz. Sonra o gün dünyada size verilen nimetlerden elbette sorulacaksınız.